Kıyamet günü yaşanacak olan ba's denilen o diriliş İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üflemesiyle başlayacak. Bu ikinci üfleişle daha önce bu dünyadan geçmiş, yaratılmış olan bütün canlılar tekrar diriltilecekler. Buna ba'su ba'del mevt yani ölümden sonra dirilişle denir. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sura iki üfleniş arasında ne zaman geçeceğini sormuş bir gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 diye cevap vermişler. Ebu Hureyre radıyallahu an bu ifadesiyle 40 sene mi, 40 ay mı yoksa 40 gün mü kastedildiğini tek tek sorduğunda her birine ısrarla bir şey diyemem diye mukabelede bulunmuş. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini nakletmeye devam ederek şöyle buyurmuş. Allah gökten su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü Yeniden yaratılış bundan olacaktır. Bu konuda bazı rivayetler ve görüşler var. Yani sura üfürüldükten sonrasının zamanı ile ilgili en doğrusunu Allahu Teala bilir. El Hac suresinin 5 ve yedinci ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki, Size kudretimizi gösterelim ve dilediğimizi belirlenmiş bir vakte kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra kuvvetli çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, kimi de ömrün en zayıf çağına yani ihtiyarlığa kadar götürülür.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 Yine O her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Ve hakikaten Allah kabirdekileri diriltip kaldıracaktır. Bu ayrıntılar Kur'an-ı Kerim'de öylesine net bir biçimde ifade ediliyor ki. Mü'minun suresinde ise, insanın ana rahminde geçirdiği o ibretli sabhalar, dünya hayatı, ölümü ve ardından tekrar dirileceği hakikati şöyle anlatılmaktadır. Aynı surenin 12 ve 16. ayetleri. Andolsun, biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta, Nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden onu bir parçacık et haline soktuk. Bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Allahu Teala'nın kerim olan kitabında beyan ettiği bu diriliş gerçeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Rezin Radiyallahu an ile aralarında geçen bir konuşmada da şöyle ifade edilir. Ebu Rezin el Ukayli Radiyallahu an naklediyor bunu. Bir gün ey Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir diye sordum. Acaba dedim. Bunun dünyadaki bir misali var mı? Şöyle buyurdu. Sen hiç Kalminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? buyurdular ben. Evet, elbette deyince işte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir buyurdular. Ahiret hayatını inkar edenlerin yeniden diriltildikleri zaman içine düşecekleri büyük şaşkınlık ve pişmanlık şöyle aktarılır. Es-Saffat 19 21, El-Kamer 7 ve 8. ayetler. O diriltme korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Durumu gören kafirler korku ve pişmanlıkla Eyvah bize bu ceza günüdür derler. İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan ve utançtan yere bakar bir halde ve davetçiye, israf ile koşarak kabirlerinden çıkarlar. O esnada kafirler, bu, çok çetin bir gündür, derler. Evet, çünkü kafirler, ahiret hayatını dünyada yalan sayıyorlar, hayatlarının sadece bu dünyada yaşadıklarından ibaret olduğunu zannediyorlardı. Yine bu hakikat, El-Casiye suresinin 24 ve 26. ayetlerinde ...şöyle aktarılır. Dediler ki... ...hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman...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 en azılı düşmanlarından biri vardı, müşriklerden. Ubey bin Halef. Öldükten sonra dirilişi inkar ettiği için, bir defasında yerden çürümüş bir kemik aldı, elinde şöyle ufaladı kemiği ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, dedi ki, Allah'ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi sen inanıyorsun öyle mi? Evet dedi Efendimiz, Allah seni tekrar diriltecek ve cehenneme koyacak. Kurtubi de geçiyor bu hadis. Ve ardından da hangi ayet okumuştu okuyalım? Yasin suresini okudu, 77 ve 79. ayetleri. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş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 İnsanları öldürdükten sonra yeniden diriltmenin kendisi için hiç de zor olmadığını da anlatıyor. Yine Lokman suresinde de bir kişiyi nasıl yarattıysa nasıl tekrar öldürdü sonra tekrar ahiret hayatı için yaratacaksa yeniden diriltecekse herkesi de aynı anda diriltebileceğini bunun zor olmadığını buyuruyor. İşte bunlar düşünen insanlar için hayatları boyunca akıllarından çıkmaması gereken bilgilerdir. Şimdi sizlerle beraber o korkunç manzarayı Kur'an-ı Kerim'in dilinden dinleyeceğiz. Yasin suresinin 51 ve 52, El-Mearic suresinin 43-44, Kaf suresinin 44 ve Adiyat suresinin 9 ve 11. ayetlerinde mealen bakın bu durum nasıl anlatılıyor. Nihayet sure üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah bizi uyuduğumuz yerden kim diriltip çıkardı?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 O gün yer onların üzerinden yarılıp açılır ve süratle çıkıp koşarlar. Bu ancak bize kolay olan bir haşirdir. Kabirde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan halinin ne olacağını düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.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 Yeniden dirilme ile alakalı bu bölümümüzü noktalamadan önce ayeti kerimelerin meallerini okuduk bir de hadisi şerifle inşallah bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerim, Ayşe annemiz radıyallahu anha bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kıyametle ilgili mevzuları dinlediğinde dedi ki, Ya Resulallah! Erkekler ve kadınlar orada birbirlerine bakmazlar mı? Bunu niye söylemişti annemiz? Kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanacaksınız buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Erkekler ve kadınlar orada birbirlerine bakmaz mı? Deyince şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zamanki vaziyet... Onların böyle bir şeyi düşünemeyecekleri kadar şiddetli ve dehşet vericidir. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifti. Cenab-ı Hak vücudun parçalarını bir araya getirip ruhları da onlara iade ederek ölüleri kabirlerinden çıkaracak. Yeniden yaratılan insanlar için Artık sonu olmayan bir hayat başlamış olacak. Kıyamet günü ilk olarak dirilip kabrinden çıkacak kişi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Yeniden dirilişten sonra ikinci yolculuk kapısındayız. Havz. Kabirlerinden, Susamış bir şekilde çıkacak olan insanların, Susuzluklarını giderebilmek için, Canharaş bir şekilde, Mahşer meydanında bulunan, Havza koşacakları haber verilir. Lakin oraya, Herkes varamayacaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte, Dünyadayken, iman nimetinden yüz çevirip, Kötü yollara sapan insanların, Havzın suyunu içmekten, men edilecekleri şöyle haber verilir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanlığa gitti ve selam size ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bir gün biz de sizin yanınıza geleceğiz diyerek oradakileri selamladı. Ardından da kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim buyurdular. Asabı ı kiram şaşırdı. Efendim biz sizin kardeşleriniz değil miyiz? Sizler benim asabımsınız. kardeşlerim henüz gelmemiş olanlardır buyurdular. Bunun üzerine asabı kiram, ümmetinizden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız deyince, bir adamın alnı ve ayakları beyaz olan bir atı olduğunu düşünün. O adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içinde tanıyamaz mı? ''Evet tanır efendimiz'' dediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu, ''İşte kardeşlerimiz de abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Ben önceden gidip havzımın başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Dikkat edin, bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havzımdan kovulacaklardır. Ben onlara buraya gelin diye nida edeceğim. Bana onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin sünnetini terk edip başka yollara saptılar denilecek. Bunun üzerine ben de uzak olsunlar. Uzak olsunlar diyeceğim. Bu hadisi şerif Müslim'de geçiyor. Taharet bahsinde. İşte böyle havzın suyundan sadece oraya vasıl olabilenler hak edenler içecek. Havzdan içemeyenlerse sırattan geçemeyecek olanlar diye bildiriliyor eserlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir hadis-i şeriflerinde havzı şöyle tarif etti. Benim havzım bir aylık yürüyüş mesafesi kadar büyüktür. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Bardakları da semanın yıldızları gibi çoktur. Kim ondan içerse, Allahu Teala'nın izniyle bir daha ebediyen susamaz. Dolayısıyla o havzdan içemeyen ebediyen suya kanamayacak, daima susuzluk çekecek demektir. Rivayete göre Havz'ın yanına ilk varacak olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havz'a ilk geleceklerse Muhacirlerin fakir olanları Bizler de Alemler Sultanı Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bu ümidini boşa çıkarmamak için Onun sünneti seniyesine Yapışmalıyız Ayrıca en yakınlarımızdan başlayarak, çevremizdekileri de bu istikamette yaşatabilmeye gayret etmeliyiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü her peygamberin bir havzı vardır. Ve onlar kimin havzına daha fazla kişi geliyor diye, birbirlerine karşı iftihar edip sevinirler. Ben, Havzına en fazla kişi gelen peygamber olmayı ümit ediyorum. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi haşır ve mahşer var. allah Teala ölümlerinden sonra dirilteceği bütün yarattıklarını hesap ve mizan için... Mahşer yerinde toplayacak. Bu hakikat bizzat Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi 9, Kehf suresi 99, Taha suresi 102, Meryem suresi 68 ve Ezzilzal suresi 6. ayetlerinde şöyle aktarılıyor. Ey Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde İnsanları mutlak toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. O günde sura üflenir ve biz o zaman günahkarları, gözleri korkudan göm gök bir halde mahşerde toplarız. Rabbine and ki muhakkak surette o insanları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. O gün insanlar amellerini görmeleri karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. Peki o mahşer yeri nasıl olacak? Hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla beyaz, Duru ve kepekten arınmış bir undan yapılan çörek gibi bir saha üzerinde olacağı söyleniyor. Yine orada hiç kimse için bir şeye yol gösterecek olan bir dağ gibi, taş gibi, bir yükseklik olmadığı gibi çukurda olmayacağı söyleniyor. Dümdüz bir yer diye aktarılmış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, sura üflendiği zaman dağların ortadan Kaldırılacağı yani un ufak olup savrulacağı, yerlerin dümdüzle boş kalacağı, herhangi bir inişin de yokuşun da olmayacağı bildiriliyor. Mahşer meydanında toplanacak insanlar, dünyadaki manevi durumlarına göre, elbette farklı hallerde oraya gelecekler. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü sizler yaya olarak, Binetli olarak ve yüzüstü sürünerek mahşer yerine toplanacaksınız. Peki, mahşer meydanına yüzüstü sürünerek gelecek olanlar kimler? İslam'ın o, hidayet nurundan uzak duran gafiller. Peki bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor? El-İsra Suresi 97-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 Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini arttırırız. Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar işte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor: bir gün birisi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Ey Allah'ın Resulü! Kafir kıyamet günü yüzü üzerinde acaba nasıl haşrolunur diye sordu. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyada onu iki ayağı üzerinde yürüten Allah, kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kadir değil midir? Mahşer meydanında olacak hadiselerden biri de, güneşin insanlara yaklaştırılması hadisesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bu hususta birçok hadisi şerifi vardır. Güneşin hararetinden mahşer ahalisinin terlediğine, herkesin kendi teri içinde gark olacağına, kiminin terinin topuklarına kadar, kiminin terinin dizlerine kadar, Kiminin göbeğine, kiminin çenesine kadar geleceğini anlatır. Yine, güneşle ilgili olarak, güneşin iki mızrak boyu yaklaştırıldığı, insanların bir yerde sıklım sıklım, yani birbirlerine bulanmış bir şekilde sıkışık bir haldeyken en iyi Allahu Teala'nın bildiği yıl zaman kadar o güneşin altında terleyeceği ama erimeyeceği aktarılır. O güneşin yaklaştırılmasından sonra, mahşer ahalisi terlediğinde, herkes kendi teri içi kadar gark olmuş olacak. Ama kendi teri yanındakilere asla zarar vermeyecek. Bu aynen, kıyamet gününde, herkesin kendi ışığında yürüyeceği gerçeği gibidir. Nitekim bu durum, El-Hadid suresinin, 12. ve 13. ayetlerinde şöyle aktarılmıştır. Mü'min erkeklerle, mü'min kadınları, önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara, bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan, ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Münafık erkeklerle, münafık kadınların müminlere, bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça alalım diyeceği günde kendilerine, arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet dışında, münafıklar tarafında azap bulunan ve kapısı olan bir suru çekilir. O dehşetli günde her insanın nuru ancak kendine yetecek kadar olacak. Bir karanlık düşünün. Karanlıkta küçücük bir kibriti yakıp aydınlanma sürenizi hesap edin. Kimin de bir çakmak var. Kiminde bir fener, kiminde dev bir projektör. Dünyada birçok misaller buna verilebilir. Mümin bir kimse imanın ışığında yürür. Yanındaki kafirde de küfrünün karanlığı içinde kalır. Dünyada gözümüzü görme yetisiyle yaratan Allahu Teala onu da o şekilde yaratır. İman nurundan kafirin hiçbir istifadesi olmaz. Düşünün, gözleri görmeyen biri de gözü gören birinin yanında yürür, ancak o gören kimsenin gözünün nurundan yani görme yetisinden istifade edemez. İmam Şarani Hazretleri bu konuda tam da üzerinde olduğumuz mevzuda şöyle anlatıyor şu muhakkaktır ki o gün terleyen insanlar dünyadayken Allah'ın rızası uğrunda cihad etmek e, hacca gitmek oruç tutmak Müslümanların işlerini görmek insanlar suyundan içsin diye kuyular kazmak gibi güzel işlerde hayır işlerinde ter dökmeyenlerdir o yüzden mahşerde eğer ter dökmek istemiyorsanız, dünyada Allah rızası için kıyafetinizle, hayır ve hasenatlarınızla, yaz aylarında namazlarınızda, bol bol ter dökün. Karşıdan karşıya bir kişiyi koluna girip götürürken, Allah rızası için bir kişiye yardım edip, onun eşyalarını taşırken ter dökün. bütün bu korkulardan Allahu Teala'ya sığınmalıyız. Mahşer gününün o kadar dehşet verici korkuları vardır ki, kabrinde cennete gideceği müjdelenen insanlara dahi o ilahi rahmeti unutturacak haller yaşatılacakmış. Düşünün, cennete gideceğini bilen, müjdesini belki de kabrinde alan insanlar dahi Tir tir titreyecekmiş. Haşir ve mahşerden de, Oradaki sapmalardan ve korkulardan, Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Bir başka ahiret, yurdu, Beşinci kapıdır. Sema ehlinin, Yeryüzüne inmesi hadisesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın izniyle, allah Teala'nın bildiği kişilere şefaat edecektir. Bu şefaatin sonrasında artık maşer meydanındaki korku ve sıkıntı dolu bekleyiş sona erecek ve hesap görülmeye başlanacaktır. Bunun için sema ehli bir rivayete göre kulların amel defterleriyle birlikte yeryüzüne inecek, onların etrafını kuşatmaya başlayacaklardır. Bu durumu Kur'an-ı Kerim ışığında inceleyelim. El Furkan 25 ve 26. ayetler O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek mülk, hükümdarlık çok merhametli olan Allah'ındır kafirler içinde pek çetin bir gündür. Sonra Allahu Teala'nın tecelli etmesi vardır. Sema ehlinin yeryüzüne gelmesinden sonra Allahu Teala tecelli eder. Bu esnada bütün ümmetler ve melekler saf saf dizilmiştir. Bu durum Ez-Zümer suresinin 69, El-Bakara suresinin 210 ve el fecir suresinin 21 ve 22. ayetlerinde şöyle aktarılır. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın emrinin ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki, o zaman iş bitirilmiş olur. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap konulur, peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. Yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği, ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. Hadis-i şeriflerde de bu konuyla alakalı Allahu Teala'nın tecelli ettiği zaman zatının heybeti, kudreti ve azametine dayanamayarak insanların düşüp bayılacakları haber verilir. İlk olarak kendine gelecek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Abdullah bin Ömer radiyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi minberin üzerinde şöyle buyururlarken gördüm. Diyordu ki Allah azze ve celle semaları ve yerleri dürüp toplayarak iki elini alacak ve Allah benim, melek benim Nerede yeryüzü melikleri, nerede cebbarlar, nerede mütekebbirler buyuracak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bunları söylerken, diyor ki, mübarek parmaklarını yumup açıyorlardı. O esnada minbere baktım, kökünden sallanıyordu öyle ki, kendi kendime, minber devrilerek, Efendimiz'i düşürür mü? diye, Endişe etmeye başladım. O de, o derecede sarsılmıştı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken. Bu hadisi şerif Müslim'de geçiyor, Münafikün bahsinde. Yine bu bölümü, bu yolculuğu nihayet erdirmeden önce El Kev suresinin 48. ayetini dinleyelim. Yine bu mevzuyla alakalı. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? İnsanların saflar halinde dizilip huzura getirileceği ile alakalı. Hepsi de saf saf Rabbinin huzuruna arz edilmişlerdir. Onlara and olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi huzurumuza geldiniz. Halbuki size vaat edilen şeylerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Evet. Kullarının bir gün Allah'ın huzuruna dönüp her şeyin dünyada yaptığı ve ettiklerinin tek tek hesabını vereceği hususunda dünya hayatında sergilediği büyük gafleti ifade etti. Artık her şey bitmiş olduğundan oradaki pişmanlığın da maalesef hiçbir faydası olmayacak. Lütfen düşününüz bir örnek verelim. Bugün yanlışlıkla bir kişiye zarar verip o zarardan dolayı 15 yıl ceza alan bir kişi düşünün. Ama ben bunu istemeyerek yaptım. Çok üzgünüm, pişmanım demesi bunu geri getirmediği gibi. Allah-u Teala son nefeste tertemiz, tevbe ederek ve allah Teala'nın affını almış bir şekilde ölenlerden eylesin cümlemizi. Amin. İşte orada hesapsız cennete girecek olanlar ve hesapsız bir şekilde cehenneme girecek olanlar bahsi vardır. Tirmizi İbn Mace'de geçen, yine Ahmet'de geçen bir hadisi şerif var. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesap ve azap görmeden cennete koyacağını vaad etti. Aynı zamanda her bin kişiyle birlikte yetmiş bin kişi ve Rabbimin avucuyla üç avuç dolusu daha. Bir başka hadisi şerifte de, ki o hadis-i şerifte Müslim'de geçmektedir. Kimler olduğu ile alakalı bazı ipuçları vardır. Örneğin vatanı muhafaza etmek din yolunda namusu için şehit olmak, vatanın muhafazası için efendim yine nöbet tutmak, oruç tutmanın, helal kazanca dikkat etmenin bunlardan bahsediyor. Peki, özetleyecek olursak, Allahu Teala'nın izni ile hadisi şerifler ışığında hesaba çekilmeden cennete girecekler. Başka kimler? Uğursuzla inanmayanlar, sihir yapmayan, sihirle uğraşmayan büyü yaptırmayanlar, tecüde kalkanlar, Allahu Teala'nın yolunda sırf Onun rızası için birbirlerine yardım edenler. Ve zikredenler, Devamlı hamd edenler, Yine, İnşallah, Cennete girecekler arasında yer almış, Hadis-i şeriflerde anlaşılanlar bunlar. Peki, Hesapsız cehenneme girecek olanlardan bahsedilir, Bunlar kimlerdir? Tirmizi'de, Geçen bir hadis-i şerif var, Meşhur hadislerden bir tanesidir. Şöyle buyuruyorlar, Kıyamet günü, Cehennemden boyun şeklinde bir ateş parçası çıkar. Onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili vardır. Şöyle der, Ben üç sınıf kişiyi alıp cehenneme atmak üzere vekil tayin edildim. Yani o işle görevlendirildim. 1- Bütün inatçı, zorba ve zalimler Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet edenler, bir de suret ile yani heykelle, resimle ilgilenenler şeklinde. Cehennemden çıkan boyun şeklindeki ateş parçası, bunları söyledikten sonra, tıpkı kuşun susam tanelerini yerden toplaması gibi, onları saflar arasından tek tek alıp cehenneme atar buyruluyor. Yine bununla alakalı olarak zaten Yasin suresinin 59. ayetinde iki bölüm öncesinde sizlerle paylaştığım bir ayet vardır. Ayrılın bugün ey mücrimler şeklinde bir ifade vardır. O da hadis-i şerifteki bu ifadeye birebir uymaktı. İsmail Hakkı Bursevi'nin bir eserinde yine sizinle paylaştığım bu ayet-i kerime ile alakalı bir izah var. Onu aynen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ruhül beyanda zaten geçiyor bu. Deniyor ki Allahu Teala mahşerde ve yeniden diriltilme sırasında müminin yüzünün ak, kafirin yüzünün siyah olmasıyla, müminin kitabının sağından, kafirin kitabının solundan verilmesiyle, müminin sevap mizanının ağır, kafirin hafif gelmesiyle, ''Mü'minin nur, kâfirin zulmet içinde olmasıyla, mü'minin ayağının sıratta sabit, kâfirin ayağının sırattan kaymasıyla ve diğer hususlarla mutlaka mü'minin kâfirden ayrılacağına işaret etmektedir.'' denir. allah Teala... Ayağımızı sabit buyursun o yerlerde. Ve hiçbir kötülüğe ulaşmadan bu dünyada imanla çene kapayıp direkt olarak cennete gitmeye nasip eylesin. Amin. Ve bir başka yolculuk. Amel defterleri. Kıyamet günü insanların dünya hayatındayken hayır ve şer adına ne yapıyorlarsa küçük veya büyük Onların yazılı olduğu amel defteri vardır. Herkes amellerini orada açık bir şekilde görecektir. Nitekim bunu destekleyen bu görüşü birçok ayet vardır zamanı iyi kullanmak için. El-İsra suresi 71, El-Casiye suresi 28, El-İsra suresi yine 13 ve Ez-Zümer suresi. 69. ayetlerin mealini dinleyelim. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defteri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve kıl kadar zulme uğramayacaklar. O gün her ümmeti diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir. Bugün yaptığınız amellerin karşılığını göreceksiniz. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap meydana konur. Peygamberler şahitler getirilir ve aralarında hak ile hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kafidir denilecektir. Lütfen düşünün. Sadece insanın vicdanı yeter. Yine konunun iyi anlaşılması için bir misal vereyim. Allah korusun diyelim ki trafik kazasında bir kişiyi ezdiniz. Onun ölmesine vesile oldunuz. Her ne kadar sizin bir suçunuz olmasa da arabayla ezdiğiniz o kişi birden dire yola fırlasa da ve suçsuzluğunuz ispat edilse de lütfen söyler misiniz? İnsanın Aklından o sahne, o vicdan azabı çıkar mı? Bu suçu olmayan insanların vicdan azabıdır. Bir misal olarak bir de düşünün. Dünyada yaptığımız hatalar, arkasından konuştuğumuz insanların sırtımıza yüklenen o gıybet günahları, çektiğimiz kredilerdeki faiz dumanları. İşte o zaman bir eserde yazıyor ki, Kişiye zaten kendisi yetecek. Nasıl efendim deyince evladım demiş Allah dostu. Sen kendini bir yargıla bakalım. Sence cehenneme mi layıksın, cennete mi denecek? Dünyada nefsi eğer ahirette olsaydı kişinin günahkar olduğunu bildiği halde ben temizim diyebilecekti. Ama orada nefis yok, yalan yok. İşte o zaman insan... Hesap sorucu olarak kendi nefsinin yeteceğini çok iyi bilecek denir. Elbette ki amel defterlerinin ne durumda olduğunu şu dakikaya kadar aktardığımız ve aktaracaklarımız her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Lakin bizlere bildirilen, dikkat edilen, etmemiz istenen daha doğrusu bir gerçek var. O da en ufak bir amelin dahi gözden kaçırılmayacağı, Küçüktü yaptığım büyüktü. Her şeyin yazıldığı bir kitap oldu. Ve bu kitabın, rüşvetle, tanıdıkla, akrabalıkla, soy sopla, zenginlikle değiştirilemeyeceği. Bir başka bölüme geçmeden önce, bunlarla ilgili olarak, Yine Kur'an-ı Kerim'de bu fikirle desteklenen Kevf Suresi 49 ve El-Hakka suresinin 19 ve 26. ayetlerine dikkat edelim. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlar sebebiyle korkup titrediğini görürsün. Vay halinizi! Bu nasıl kitapmış! Küçük büyük, hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece,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 Geçmiş günlerde işlediğiniz salih amellerinize karşılık afiyetle yiyin için, kitabı sol tarafından verilene gelince, o, keşke der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. O vakit kitabı sağ eline verilen kişi, kolay bir hesapla muhasebe olunur, ve mesrur olarak ehline gider. Kitabı arkasından verilense, derhal yok olmayı arzu eder ve alevli ateşe girer. Zira o, dünyada ailesi içinde nefsani arzularıyla mesrur idi. Hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. İşte böyle. Bu fani dünyada, Nefis ve şeytanın o oyunlarına aldanıp, sefaleti, mutluluk zannederek, dünyevi zevklerin gafleti içinde oyalananlar, birbirlerine rakip olarak geçilmesi gereken bir mevzu olarak görenler, her şeyin daha fazla mal biriktirmek, makam ve mevki olduğunu zannedenler, ahirette şiddetli korkular ve tükenmek bilmeyen üzüntülerle kıvranıp duracak. Neuzübillah. Lakin dünyada iyi bir Müslüman olmaya çalışanlar hatası var. Hangimizin hatası yok ki ama tövbe etmiş, bir daha dönmemek üzere geriye bakmamış, takva üzeri bir hayat yaşamaya gayret eden, Allah'ın azametine inanan, yeniden dirileceğini bilen ve kulluğunda çaba gösteren müminler, esas hayat olan o ahiret hayatında gerçek mutluluğa kavuşacaklar inşallah. Kıyamet gününün o dehşetli hengamında kimsenin kimseyi düşünmediği, babanın oğlunu, kocanın karısını, Hoca'nın talebesini düşünmediği, düşünemeyeceği bir anda onlar mutlu olacak. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir defasında ben cehennemi hatırladım da ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bu vaziyette görünce "Ya Ayşe, neyin var?" buyurdu. "Cehennemi hatırladım da" Ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız dedim. Şu karşılığı verdiler. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geleceğini öğrenmeden. İşte buyurun kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterleri verilirken, defterinin sağından mı, solundan mı, yoksa arkasından mı verileceğini bilmeden, bir de cehennemin sırtlarına, sırat köprüsü kurulduğunda, köprünün iki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır. Allah Teala, bu kancalar vasıtasıyla, mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar işte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimse kimseyi düşünemez Allahu Teala muhafaza buyursun başa gelmesi muhtemel felaketlerden amin ve hesap. Hayvanların da hesabı var bildiğiniz gibi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki koyun otluyor. O esnada koyunların biri diğerine boynuzlayı verdi ve yavrusunu düşürmesine sebep oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Ey Allah'ın Resulü Niçin tebessüm ettiniz deyince şu koyunun haline ibretle baktım. Canım kudret elinde olan zata yemin ederim ki kıyamet günü diğerine kısas yapılarak onun hakkı da alınacak. Değerli dinleyenlerim şimdi burada biraz düşünelim. Bütün mahlukat, insana hizmet ve ibret olarak yaratılmış ve bize emanet edilmiş. Hayvanlara haksızlık etmek, kıyamette karşımıza çıkacak ağır bir vebaldir, unutmayalım. Aynı zamanda hayvanların haklarının bile ne kadar önemli ve birbirlerinden inceden inceye alınacak olması, biz insanoğlunu, aslında, Düşündürmeli değil mi? Mahşerde insan için en korkulu an Hesaba çekileceği zaman Zira o an imtihan dershanesi olan Şu dünyada yaptığı bütün her şeyden Ayrıntılı bir şekilde hesaba çekileceğiz Ve böylece Ebedi hayatımızın istikameti belirlenecek en korkulu an o an olacak. Endişe ve sıkıntının zirvesi. Bir kimse bir gün Hazreti Ali radıyallahu anın yanına geldi. Dedi ki: "Ey Ali, mahşer yerinde olanların hepsine o kadar kalabalık varken aynı anda nasıl hesap sorulacak?" Şu hikmet dolu cevabı verdi. Allah-u Teala nasıl hepsine aynı anda rızık veriyorsa, kıyamet günü de aynı şekilde hepsine birden hesabını sorar. Rivayete göre hesaplar, ferdi hesaplardan önce görülecekmiş. Yani mahşer yerinde insanlara şu şu şu günahı işleyenler diye nida edilecekmiş. O günahı işlemiş olanlar ayağa kalkacak ve mahşer halkının bakışları altında rezil, rüsva olacaklar deniyor. Örneğin, gıybet edenler dendiğinde onlar, zina edenler dendiğinde diğerleri şeklinde. Neuzubillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hazreti Ayşe radyallahu anha, Bilmediği bir şey duyduğunda hemen onu araştırırmış. Kaynağına müracaat ederek o olayın acaba alınması gereken dersleri nedir iyice öğrenirmiş. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim hesaba çekilirse azaba uğramış olur buyurunca Hazreti Ayşe annemiz peki ya Resulallah Allahu Teala o vakit kitabı sağ eline verilen kimse kolay bir hesapla muhasebe olunur buyurmuyor mu diye sorunca Efendimiz aleyhisselam buyurdu bu ayette bahsedilen husus arzdır. Lakin kim inceden ince hesaba çekilirse o helak olur. Arz kelimesini duydunuz. Alimlerimiz bu arzı anlatırken maksadın Amellerinin tartılması için insanların mizana arz edilmesi veya amellerin sahiplerine arz edilmesi olarak anlatmışlar. Biliyorsunuz o arz günündeki hesabın ashabı yemin denilen salih insanlar için pek kolay geçeceği aktarılıyor. Onun dışında bir hayli sıkıntılı bir süreç bekliyor. El-Gaşiye suresi 3-4 ve Kehf suresinin 103 ve 104. ayetlerinde bu durum şöyle anlatılır. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe atılır. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyanı uğrayanları bildirelim mi? Bunlar iyi ve güzel işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında, Çabaları boşa giden kimselerdir. Burada yine bir düşünme vakti var. Dünyada iyi ve güzel işler yaptığımızı düşünüyor muyuz? Evet. Peki bu uyarı Kur'an-ı Kerim'de mi geliyor? Evet. O zaman düşünelim. Bir insan sağlığındayken, yaşarken Kur'an kursu yaptırdı, cami yaptırdı. Eğer bunu diyor alimler... Hava atmak için birbirlerine mesela iş adamların ben senden daha çok okul açtım demesi içinse, riya ve kibir içinse, şöhrete kapıldığı içinse zaten doğru görünmüyor. Çünkü riyaya giriyor, küçük bir şirk olarak zaten buruluyor. Hayır sahibinin vefatından sonra dualarla anılmasına vesile olması niyetiyle sırf Allah rızasını düşünerek bir yardım yaptıysa, bir çeşme açtıysa, su kuyusu bağışladıysa, bir eser yazdıysa, yardım yaptıysa tamam. Ama eğer değilse, peki bunu İbrahim mi bilir, haşa, Sünm haşa? Allahu Teala bilir. İşte bunu kendisi Kur'an-ı Kerim'de bildirmiyor mu? Lütfen kulağımızı açarak iyice dinleyelim. Gönlünüzle beraber El Hadid 4, Kaf 16, El Enfal 24, El Bakara 186. Bakın, içimizdekini kim biliyor? Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şunu iyi bilin ki Allah İnsanla kalbi arasına girer. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. İşte ahirette Allah korusun yaptığımız dünyada iyi diye düşündüğümüz ahirete yatırım olarak öngördüklerimizden hesaba çekilmek. Ve Allah korusun. İflas etmek istemiyorsak niyetlerimizi Allahu Teala'nın her an gördüğünü bildiğini aklımızdan geçenleri sadece onun bildiğini unutmadan gözden geçirmeliyiz yaptıklarımızı. Ben bu yardımı Allah rızası için mi yapıyorum? Yoksa. Nokta. Nokta. Fani hayatlarında hesapsız hiçbir sorumluluğu olmayan ve ahiretin olmadığı bir dünya hayali kuran kafir, fasık ve gafiller kıyametin o dehşetli manzarasıyla karşılaştıkları zaman o çetin ve belalı gülün azabından kurtulmak için dünyada sahip oldukları her şeylerini hatta kat kat fazlasını fidye olarak vermeye razı olacaklar. Lakin o gün, iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmış olacak. Bu nerede mi geçiyor? Bizzat Kur'an-ı Kerim'de. Buyurun. El-Me'aric Suresi 11 ve 14 Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulabilmek için, oğullarını, hanımını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini, ve yeryüzünde kim varsa hepsine fidiyi olarak versin de kendini kurtarsın. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel namaz olarak geçiyor hadisi şeriflerde. Eğer kul namazlarını Allahu Teala'nın istediği samimiyette ve şekilde kıldıysa maksuduna nail olacak. Farzlarından bir şeyler noksan kaldığında Allahu Teala nafile namazlarının olup olmadığını soracak. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanacak. Tirmizi ve nesaide geçen hadisi şeriflerde açıkça bildiriliyor. O yüzden kaza namazlarını da ihmal etmememiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifinde mahşer günü o kıyamet günü hesabı verilecek diğer hususları şöyle anlatıyor. Kıyamet günü hesap sorulacak sorular. Ona biz senin bedenine sıhhat vermedik mi? Seni sıcak günlerde soğuk suya kandırmadık mı denir. Hiçbir kul kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden adım dahi atamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, ilmini nerede kullandığı ve ilmiyle ne ameller işlediğinden, malını nereden kazandığından, malını nereye harcadığından ve vücudunu, gençliğini nerede yıprattığından... Bugün okumuş insanlarımız var. Gramer, bilgisi, coğrafya, fen, değil mi? Birçok teknik konular. Bunlar ne güzel. Lakin söyler misiniz? Bugün sizlerle konuşmaya çalıştığım bu ahiret hayatına dair mevzularda, koca koca okulları okuyan, yüksek yüksek tahsiller yapan, bilgili ve kültürlü dediğimiz gençler var. Lakin bu anlattıklarımızdan haberleri var mı? Keşke yaptıkları tahsilin içinde Kur'an ve sünnet de olsaydı. Halbuki insanın zihnini ve kalbini Allah'a götürmeyen, O'nun kudretine ulaştırmayan bilgiler dünyada sadece bir eşek yüküdür. Dünyada bir etikettir, bir imza verir insana. Fakat ebedi bir hüsrana düşmekten kurtaramaz. O yüzden elbette okumak lazım. Elbette öğretmen olmak, mühendis olmak, yazar olmak, birçok meslek sahibi olmak lazım olabilir. Ama insanın bunları yaparken ilk önce Rabbini Celle Celaluhu yani dinini ve ahiret hayatına inanmış olması gerekir. ...öğrenmesi gerekir. Ve sırat... ...kıyamet gününde... ...cehennem ateşi üzerinde kurulan bir köprü. Bütün insanlar bu köprüden... ...mecburen geçecek. Başka bir geçiş yok. Ve bu sıratın altında... ...cehennem var. Bu geçişlerinde birbiriyle farkı var. O kimsenin dünyadayken sahip olduğu iman derecesine ve yaptığı salih amellerin derecesine göre geçecek. Bu sebeple, kimilerinin ayakları altında bu köprü o kadar incelecektir ki, üzerinden geçen, hani meşhur bir tabir var ya, kıldan ince, kılıçtan keskin görecek. Kimilerinin ayakları altındaysa genişleyecek, o rahat bir şekilde üzerinden geçerek cennete kavuşacak. Cehennem ehli ise sıratı geçmeye çalışırken ayakları kayacak ve cehenneme yuvarlanacak. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda birçok hadisi şerifler aktarmıştır bizler için. Hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Yani sırat köprüsü bütün insanlık için tek geçiş yeri. Mümin kafir herkes oraya gelecek. Lakin kafir ve müminlerin bir ayrımı var. Ayet-i kerimelerde de geçiyor. O gün korkutulmayacak, selamette geçecek olanlar müminler olacak. Günahkar müminlerse günahları nispetinde sıkıntı çekecekler ve kimileri bineğinin üzerinde Kimisi çok hızlı bir şekilde, kimisi emekleyerek, kimisi sürünerek, kimisi oradan düşerek bu yolculuğu tamamlayacaklar. İnsanlar cehenneme gelecekler, amellerine göre oradan geçecekler dedik. Ve kimisi şimşek hızıyla, kimisi rüzgar gibi geçecek, kimisi sürünerek demiştik. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular, Sırattan ilk geçenleriniz şimşek hızıyla geçerler. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de Sırat'ın başında durur ve devamlı olarak dua eder. Ya Rabbi ne olur selamet ver, selamet ver der. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir ve yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamayla görevlidir. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış... Ve yaralanmış vaziyette kurtulurlar. Çoğu da cehenneme atılır. Dünyada işte o yaptığımız her günah aslında sıratın yanlarına asılan o büyük çengel demek. Allah korusun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna bir misal verdi. Emanet yani... Emanete hıyanetlik eden ve akrabalık bağını kesenleri gösterdi. Sıratın sağ ve solunda duracaklarını, Dünyadayken haklarını yerine getirmedikleri o akrabaları var ya ilgilenmedikleri, Onlardan hesaba sorulacaklarını bildirdi. Bir parantez daha unutmayalım emanet. Bu da bizim için müthiş bir ibrettir. Demek ki günahlarımızdan sorguya çekileceğimiz gibi hiç önemsemediğimiz ablamız, abimiz, teyzemiz, amcamız, babamız, annemiz akrabalık bağı olan kişilerle ilişkiyi kesmek. Her ne kadar onunla küstü olsak, zora düştüğünde, yardım istediğinde imkanımız varsa yardım etmemek buna dahildir. Sırat köprüsündeki kanca ve çengellerden yaralı olarak kurtulan müminler arasında bazı küçük haklar için bir hesaplaşma olur. Orada kısas yapılır. Sırattan sonra bekleme ve ardından cennet ve cehennem vardır. Programımızın şu son dakikasında Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Ne buyuruyor biliyor musunuz Efendimiz Aleyhisselatu vesselam? Miraç'ta cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun yoksullar olduğunu gördüm. Zenginlerse hesap için bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehenneme gidecek olanların... Ateşe atılması emredilmişti. Cehennemin kapısına durup baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu kadınlardı. Kıyamet günü, son derece şiddetli ve çok uzun bir gün. Ama Cenab-ı Hak, o gün mümin kullarına kolaylaştıracak ve sıkıntısız hale getirecek bir gün. Ashab-ı kiram sordu ya, Ya Resulallah dedi, Sallallahu aleyhi ve sellem, Ne kadar acaba bekleyeceğiz? Nasıl olacak? 50 bin senelik bir gün, Bugün ne kadar uzun, Diye hayret ve endişelerini dile getirdiklerinde, Şöyle buyuracaktı, Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, O gün mümine hafifletilir, Hatta ona dünyada kıldığı bir farz namazdan, daha hafif gelebilir. Şüphesiz en doğrusunu Allahu Teala bilir. Sizlere ahiret yolculuğunu Kur'an-ı Kerim'de aktarılan ve hadisi şeriflerde aktarılanlardan birleştirerek anlatmaya çalıştık. Allahu Teala'dan niyazımız, kimsenin kimseyi görmediği. O zor yolculuklarda bu bahsi geçen yerlerde yüzü aydınlık olanlardan eylesin. Dünyadayken kendimizi ölmeden önce yargılamayı, kendimize çeki düzen verebilmeyi, namaz kılmıyorsak bugün namaza başlamayı, içki içiyorsak bugün tövbe edip bir daha ölene kadar içmemeye yemin etmeyi, hırsızlık yaptıysak Bundan sonra hırsızlık yapmamaya söz vermeyi, zina yaptıysak bir daha ama asla bir daha yapmayacağım diyebilmeyi ve tüm günahlardan temizlenmiş, tertemiz olarak Allahu Teala'nın huzuruna alnı açık bir şekilde gidebilmeyi nasip eylesin. Amin. Her şeyin en doğru olanını ancak Allahu Teala bilir. Celle en emin olana emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.